Yine Resulullah'ın yanına geldim, baktım ki yine secde halindedir ve Yahayu ya kayyumu tekrar ediyor. Allah ona zaferi müesserr kılıncaya kadar bu duayı yaptı.